İllâhe r rabbil âlemîn ve s-salâtü s-selâmü âlâ Rasûlina Muhammedin ve sahbîhî ecmûlâ. Bugünkü dersimizde de geçen dersimizde Asas suresinde, Fussilet suresinde aldığımız 39. ayet sonra 40 ve devamındaki ayetler üzerinde kurmaya çalış. 39. ayet hikayemde Cenab-ı Allah varlık ve birliğinin biricik Rab yaratıcı ve mutlak ilah olduğunu delilleri arasında bize bizi çok yakından ilgilendiren dünya hayat yı yaşayıp hayatımızın idamesinde, yeryüzünde devamında çok büyük bir irtibatı bulunan bir hakikate dikkat etmemizi istiyor. Allah'ın ayetleri arasında sayılacak önemli ayetlerden birisi de senin yeryüzünü bitkisiz bitkileri kurumuş, hayat emareleri bitmiş halde görmendir. Ama biz onun üzerine suyu indirdikten sonra tarsılır ve kabarır. Ve böylelikle o ölmüş gibi duran yere hayat gelir. Can bulur. Kış mevsiminde bütün hayat emareleri ortadan kalkmış olan o yer yavaş yavaş harekete geçer. Hareket emareleri gösterir. Ağaç dışında bitki ve ot ok türünden bostan türünden yetiştirilen şeyler kurur. Okunış mevsiminde hayat bulamazlar. Ağaçlarını dökmeyen, yapraklarını dökmeyen belli ağaçlar dışındaki diğer yapraklar dökülür. Onlar da hayat emarelerini büyük ölçüde yitirirler. Fakat bahara doğru su yerin altından bitkilere ve ağaçların köklerine sirayet etmeye başlıyor. Su ile ilgili Allahu Teala'nın koymuş olduğu tabiat kanunu yer üzerinde olduğu zaman yukarıdan aşağıya doğru akması şeklindeyken baharla birlikte aynı su yer yüzündeki kanununun tersine yukarıdan aşağıya doğru akmaya dirayet etmeye başlar. Boyları metreleri aşan yüksekliklere kadar tırmanır. İşte Cenab-Allah bu suretle ölmüş olan bitkisel hayatı ve bu bitkisel hayatın üzerinde gerçekleştiği yeri canlandırı veriyor. İşte burayı bu yeri bu şekilde ihya eden, ona hayat veren, canlandıran Allah, sizin öldükten sonra nasıl dirilecekler diye havsalanızın almadığını ifade ettiğiniz, hakikati kavramınıza yardımcı olur. Yeter ki bundan gerektiği gibi ibret alın. Çünkü diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ي اَحْيَاهَا لَمُحْيِي bütün kainat, beşeriyet ellerindeki bütün imkanları toplayıp bir araya getirsin. Bir tek ağacı veya bir tek buğday tanesini çatlatıp bir başak vermesini sağlayabilirler. Mi? Genelde okullarda ilk okullarda da pamuk ve belli bir şartlarda bir fasulyeyi çimlendirme ve yaşartma ödevleri verilir, yaptırılır. Normalde o fasulyenin o ortamda hayat bulması makul bir şey değil. Ama buluyor. Buna dikkat edeceğiz. Bunu canlandıran birisi vardı bu işin yasasını koyan ve bütün kainatın şaşmaz yasalarını periyotları dahilinde işletip çalıştıran yüce bir kudret var. Bu kudreti idrak edecek olursak ölümden sonra diriliş bizim için kavranılması zor bir hadise olmaktan çıkar. Mesele ölümden sonra dirilişi idrak edebilmek veya etmemek değildir. Ya da ölümden sonra dirilişe iman etmek ve iman etmemekten ibaret değildir. Ölümden sonra dirilişten sonra gerçekleşecek olan amellerin karşılıklarının verileceğine iman etmek. Çünkü bu iman insanın dünya hayatına çekir düzen vermesinin, terminatı ve en büyük dinamiği ve sebebidir. İnsan, kötülüklerin karşılıksız kalmayacağına, iyiliklerinin hele hele fazlasıyla kat be kat, mükafat göreceğine iman edecek olursa, olursa birincisi için yani kötülüklerden uzak kalmanın yollarını ve imkanlarını arar bulur. Uzak kalmaya çalışır mükafatı da elde etmek için elinde gelen elinden gelen ne varsa amel etmeye ortaya koymayan halde ahireti ahirette iman etmek sadece ölümden sonra dinilişe iman etmekten ibaret değildir ama kainatın dirilmesi bu ayet-i bahsettiği kainattaki diriliş ölümden sonra dirilişi inkar edemeyeceğimizin delilidir. Ha, ölümden sonra dirileceğimize haber veren ve bunu delilleriyle ortaya koyan aynı zamanda amellerimizin karşılıklarını vereceğini de hem vahyi ile bildirmiştir hem de fıtraten aklımızla bunun zorunlu olduğunu ortaya koymuş. Çünkü insan fıtraten iyiliğinin de karşılık görmesini ister, kötülüğünün de veya kendisine yapılan kötülüğün bile asla karşılığının görülmesini ister. Bu bakımdan bu fıtrî kuvvetli delil ayrıca Salih amellerin mükafat, salih olmayan diğer amellerimizin ceza görmesi için de futri ve mantıki bir delil olarak karşılıyoruz. Durum bu iken, dünya hayatını ahirete iman etmediği için veya ettiği için dünya hayatında insanların tavır alışları nedir? Mümin ile kafirin tavır alışı arasında nasıl bir fark vardır? Bunu da karşılaştırmak üzere Cenab-ı Allah 40. ayet-i kerimeden itibaren önceki 39. ayet-i kerime ile irtibatlı olarak yani ahirete iman hayata nasıl yansır meselesi açısından bize konuyu gözlerimizin önüne sererek üzerinde düşünmemizi istemek. Düşüneceğiz ve gereğini yerine getiriyoruz. Diyor ki 40. ayet-i kerime billah. İnnellezîne yülhidûne fî âyâtina lâ yeghfavne aleyna. Şüphesiz ayetlerimiz hakkında hak yolu izlemeyip eğriliye sapanlar var ya onlar bizim için gizli saklı değildir. Biz onları biliriz. Kim olduklarını ve ne yaptıklarını ayrı ayrı bütün özellik ve ayrıntılarıyla biliyoruz. Hiçbir halleri durumları gerek şahıslarıyla gerek amelleriyle bize gizli saklı kalmaz. Bunun neticesi işte az önce bahsettiğimiz ahirete iman neticesinde ölümden sonra dirilişe iman neticesinde görülecek olan Hesap, kitap ve ceza ile alakalı. Hemen ayet-i kerime devamında bunu dile getiriyor. Taizu billah. Efe meyyül qâfin nâri khayrun emmen ye'ti Burada Cenab-ı Allah doğrudan aklımıza ve fıtratımıza seslenmek. Söyleyin diyor bana Cenab-ı Allah. Ateşe atılan kimse mi daha iyidir? Yoksa güven altında gelen kimse mi? Ne zaman? Kıyamet günü. Söyleyin bana kıyamet gününde ateşe tortop atılan kimse mi? Yoksa o kıyamet gününde güven altında ateşe Girmekten yana güven ve eman altında. Azap görmekten yana güven ve eman altında olduğu halde gelen mi daha iyi? Hangisinin durumu daha iyi? Buna cevap bile gerekmez. Belli çünkü. Cevap vererek bilmeyenleri sanki bilmeyen varmış gibi bu mukayeseyi yapmayacak varmış gibi cevaba bile gerek yok. Onun için Cenab-ı Allah bunu soru olarak cennetleme getiriyor. Söyleyin bana diyor. Kıyamet gününde cehenneme atılan mı yoksa güven altında azaba girmekten, azab görmekten, cehenneme girmekten ve atılmaktan yana güven altında gelen mi daha? Ondan sonra Cenab-ı Allah ifade ise meydan okuyor. "Yapın ifadesiyle ve argo ifadesiyle ustasını sustusunu koyuyor. Dediğiniz ya. Artık gerçek bu olduktan sonra bu şaşmaz ve tartışılamaz gerçekler gözlerinizin önünde vicdanen, zihnen, fıtraten inkar edemeyeceğiniz bu hakikatleri gördükten sonra istediğiniz gibi amel edebilirsiniz. Çünkü nasıl ki yerin altında Bizim gözümüzden kaybolan bir bitki nasıl bitkiye hayat verdiğini ve sirayet ettiğini ağacın köklerine nasıl kavuştuğunu ve köklerinden dallarına doğru nasıl yükseldiğini göremediğimiz idrak etmek için ciddi ciddi bir takım deneylere, aletlere vesairelere ihtiyaç duyduğumuz bu hadiseleri gerçekleştiren bunları bir ilim ile her şeyi kuşatan ilmiyle yapıyorsa sizin de bir manada iyi ağacın iyi meyve vermesi gibi kötü ağacın berbat ağacın da kötü ve berbat meyve vermesi gibi veya bitkinin vermesi gibi amellerinizi de Cenab-ı Allah bilir. Onun için siz istediğiniz gibi artık amel edin. Tercih sizin. Tercih sizin. İster ayetlerinizi yalanlayarak onlara karşı yanlış ve eğri büğrü tutumlar takınarak inkar ederek vaziyetinizi belirleyin. Kavır alınışınızı alışınızı ortaya koyun. İsterseniz de dilediğiniz şekilde hepsinize meydan vermeden şeytanınızın etkisi altında kalmadan ilahi vahyin size gösterdiği yoldan ilerleyerek doğru ameller sergileyin. Boşa gitmeyecek çünkü onu yaptığınızı görür. İnnehu bimerta ameluna. Hasir. Kötü amel edenler için bu bir tehdittir. Hayırlı ameller için, güzel amel işleyenler için de bir umuttur. Allah'a şükür ne yaptığımızı gören Rabbimiz var. Yani Türkçedeki ifadesiyle iyilik yap denize alıp görmese halı Hatta Müslüman elinden geldiği kadar Balığın balığı bala göstermeden iyiliğini yapmaya çalışıyor. Çünkü en makbul iyilik, arız olan ameller dışında, kafile iyilikler, tadakalar, yardımcı olmalar ve buna benzer. imkan nispetinde gizli yapılan iyilik. Karşın gölgesi altında kıyamet gününde gölgeleneceklerden birisi ta elinin verdiğini sol eli bilmeyen, bilmeyecek kadar göstermeden hatta kendisi ne kadar verdiğini dahi bilmeyecek şekilde veren kimse mümkünse tabii. Amellerine riyakarlık. Başkaları görsünler diye karıştırmayan kim? Bunun da teminatı mümkün mertebe ameli gizli yapmak. Bahsettiğimiz kafile amellerdir. Çünkü farz bulan ameller farazan. Farz namazı cemaatle kılmak durumundayız. Şartları varsa, oluşuyorsa, engel yoksa. Bunun neresini gizleyeceksin? Zekatı devlet görevlisi İslam devletinde gelip tahsil eder. Bu neresini geziyeceğiz? Kaldı ki farzlarda riyakarlık olmaması esastır. Çünkü fazı işlemek tabii bir hadisedir İslam mantığına, Müslüman anlayışına göre. Sıcısı insanlar ister görsün ister görmesin, ister bilsin ister bilmesin. Mahlukat ister karşılığını vermeye kalksın ister vermesin. İster diliyle övsün teşekkür etsin, ister etmesin. Sen hayırlı ve salih amellerini kimin için işliyorsan onun görmesine ve değerlendirmesine itibar edersin. Etmelisin. Kimin için yapıyorsan ona göstererek yap. Allah'a da ayrıca göstermeye gerek yok. O görüyor zaten. Elhamdülillah. Hiçbir salih amelimiz kaybolmadığı gibi bize karşı yapılan veya başkalarına karşı yapılan veya kişinin kendisine karşı yaptığı hiçbir haksızlık da gizli kaldı. Cenab-ı Allah bizlere salih amellerimizi çoğaltmayı kötü amellerimizden tövbe etmeyi veya hiç olmasa azaltmayı nasip ve müyesser kılsın. Ayet-i kerime devam ediyor 41. ayet-i kerime. İnne'l-lezîne keferû zikri ve Zikir yani o en büyük ve ibret ihtiva eden, en büyük öğüt olan o Kur'an bazıları Resulullah diye de tefsir etmişlerdir. Kendilerine geldiğinde onu inkar edenler, onu inkar ederek kafir kullanlar. Bunlara ne olacağı belirtilmemiş. Bunların karşılaşacakları ceza öyle bir korkunç ki ve Kur'an'a mutali olan tarafından o kadar iyi biliniyor ki ayrıca zikredilmesine gerek yok. Ve bu hal tehdit üslubu olarak daha etkileyici ve yoğun bir üslubu. Onun için ne olacak bunlara sorusunun cevabı soruyor kişinin bilgisi ve ruhi hayatı verecek. Aklı ve mantığı verecek. Çünkü bir önceki ayet-i kerimede kıyamet gününde güvenle gelen azaptan emin olarak gelen mi yoksa cehennem ateşine atılan mı daha hayırlıdır diye sorulmuş. Bu sorunun da cevabı yoktu. Ayet-i kerimede. Ama bizde fıtratımızda var. E bu da o esaslara binaen ne olacağını biz tespit edeceğiz. Daha doğrusu biz bilgimize müracaat ederek, fıtratımıza müracaat ederek ne olabileceği üzerinde kafamızı, zihnimizi, hayal gücümüzü, tasavvur gücümüzü kullanarak idrak edeceğiz. Ve innehu le kitabun aziz. Bu ayetin bu bölümü buradaki zikrin Kur'an olma ihtimalini daha da güçlendiriyor. Ve innehu le kitabun aziz ve şüphesiz o aziz bir kitaptır. Pek şerefli ve üstün bir kitaptır. Allah nezdinde değeri çok yüksek bir kitaptır. Bu Cenab-ı Allah'ın Allah ifade yerindeyse nisbetle, Allah'ın nisbetle bu kitabın değerini ifade eder. Ve innehu le aziz. Bir de bu buyruğun insanlara karşı ifade ettiği bir anlam vardır. Hani kendilerine geldiği zaman zikri inkar edenler var ya, <gülüyor> Onların o inkarları ey iman edenler ey Resulün çağındaki küfür ve inkarın kodamanları ve kıyamete kadar gelecek ey müminler bütün kafirler bu kitaba karşı takınacakları tutumlar bu kitaba zarar vermelerine imkan yoktur. Çünkü aziz meni demektir. Yani Sağlam korunan, kendisi güçlü, bizatihi zarar verilemeyen demek. Gücüne karşı konulamayan demek. Bu kitabı çok inkar edenler oldu. Bu kitaba karşı çok tavır sergileyenler oldu. Geçmişte de günümüzde de. Günümüzde, efendim söyleyeyim. Kur'an'ı yakan papaz mı olmadı? Veya Kur'an düşmanları mı olmadı? Efendim, tarikatürlerle, istihza edici yayınlarıyla vesaireleriyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la ve ona indirilen Kur'an'la alay edenler mi olmadı? Ne yapabildiler bunlar? Kur'an'ın ifade elindeyse kervanının ilerlemesinin önünde durabildiler mi? Bu aziz bir kitaptır. Dolayısıyla bize düşen kitaba karşı iki önemli vazife var. Ve bu birçok vazifemizin adeta hülasası mahiyet. Bir, bu kitabı doğru anlayıp idrak etmek. İki, iki, bu kitabı anlayıp idrak ettiğimiz kadar ve elimizdeki imkanların sonuna kadar temsil eden, ifade eden bir hayat tercümesi. Yani kitabın tercümesinin hayata yansımasını sağlamak, hayatımızla kitabın tercümanı olmak. Bunu yapabildiğimiz zaman bunun gücü daha da müşahıs bir şekilde ortaya. Çünkü bu kitap öyle bir güç ki, öyle bir güce sahip ki indiği günden bu yana emir ve buyruklarına göre hareket eden büyük kalabalıklar, kitleler, cemaatler, ümmetler eksik olmamıştır. Ve bunlar daima insanlık tarihinde İstedikleri kadar sayıları az olsun, en güçlü ve en tutarlı topluluğu temsil etmişler. Çünkü hakikatin ifadesi olan bu kitap, gücü sayıda kalabalıkta ve maddi imkanlara bağlı olarak zikretmiyor. Bunlar sarı sadece imkan olarak sahip olmaya emrediyor. Ama bu kitap asıl gücünü hakikatin kendisi ve hakikatin ifadesi olmaktan aldığı, gücünün oradan kaynaklandığını hiçbirimiz unutmamak zorundayız. Bizler de bu kitap gibi batılcıların batılından ifade elindeyse insan olmak boyutlarımızla Zarar görmek istemiyorsak, akidemizin, inancımızın, davranışlarımızın, hal ve hareketlerimizin, ahlakımızın zarar görmesini istemiyorsak batıldan bu kitabın gereğini yerine getirdik. Bu kitapla amel ettiğimiz oranda biz batıla karşı kendimizi koruma altına almış oluruz akidemizi sağlamlaştırdığımız oranda çağdaş dünyanın ileri sürdüğü çeşitli inanç, sapıklık ve dalaletlerine karşı kendimizi korumuyoruz. Ahlakımızı, aile yapımızı, toplumumuzu, erkek ve kadın olarak kişiliklerimizi bu kitabın istediği gibi tahkim ettiğimiz oranda taaddaş sistemin jürufatına, rezaletlerine, haysiyetsizliklerine, mantıksızlıklarına, akılsızlıklarına, sefaletlerine, sefahetlerine kendimizi o oranda korumuş. Kendimizi korumakla kalmayacağız, örnek teşkil ederek başkalarının da kurtulmasına vesile olacağımıza da bütün kalbimizle iman ediyoruz. Gerçekten de İslam'ın en büyük tebliğ unsuru, en büyük davet unsuru Kur'an'a tercüme olabilmekten geçer. Umutma. Bundan sonraki ayet yani 42. ayeti kerime, kitabın ne kadar güçlü olduğunu ve gücünün nereden geldiğini anlatıyor. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا min خَلْفِهِ Bu kitaba batıl ne önünden ne arkasından asla erişmez. Yani tahrif ve tebdil edilmez. Onun ifade ettiği hakikatler hakikat olmaktan çıkmaz. Hakikat oluşları reddedilemez, çürütülemez. İnsanlar ona aykırı yollardan gidebilirler, ama kendilerini batıla mahkum etmiş olur. Dolayısıyla bu kitap öyle güçlü bir kitaptır. Bizler de batıldan önümüzden gelsin, arkamızdan gelsin, sağımızdan gelsin, solumuzdan gelsin. Etkilenmemek için dediğimiz gibi bu kitabın gereklerini Hayatımızın her zerresinde, her ve çeşidde, tapa sağlam bir şekilde tatbik ederek ve bunu büyük bir iman ve sağlam bir iman ile imana olan güvenimizle yerine getirmek suretiyle kendimizi şu an batıllarına karşı kurmuş. Bu kitap batının erişemediği bir kitap çünkü enzilun min hakimin hakim iktidarı sonsuz takdiri hükmü bağazı geriati yaratması kapsam alan ve sonsuz hikmetlerle dayalı olan hakim kim o demek. Hikmeti sonsuz açıyoruz. Açmaya çalıştık. Takbiri hükmü ve kazası yaratması olayları var etmesi indirdiği şeriati vahyi kapa sağlam muhkem ve sonsuz hikmetlerle doğru olan Hamid en yakın hatıra il gelecek mana, bütün yaptıkları hikmete mebni olduğu için övülmeye değer olan demek. Her ne yaparsa güzel yapar. Ondan dolayı o Hamid'tir, ham dedilendir. her bir şeyin bir imtihan ve bir fitne kınanma aracı olduğunu bildiği zaman ni, neyin ne için yaratıldığını kısmen de olsa kavrayıp idrak ettiği zaman bu yapılanlardan dolayı, bu gerçekleşenlerden dolayı Ya Rabbi niye böyle oldu demez. Bundan dolayı Allah'a hamdü senada bulunur. Ona bütün gücüyle onu över, ona övgülerini, hamdlerini iletirir. Resulullah Aleyhisselatü bu güzel buyrukları, o güzel temsilciliği yani buyrukları vahyi yaşayışı ile ortaya koymasına rağmen özellikle Mekke inkarcı kafir ve kodamanlarını dine davet etmekte ısrarına rağmen bir beşer olarak olumlu neticeler almadığı zaman karşılaşmadığı zaman üzülme ihtimali vardır. Çünkü o bir Rasuldü doğru fakat bizim gibi de bir beşerdi. Ve ayrıca muhataplarının İslam'a girmesini çok arzu ederdi. Buna dair tutkusu çok büyüktü. Üzülüyordu iman etmedikleri için. Asalanıyordu onlar için. Sebeple Cenab-ı Allah onu teselli ediyor. Bu senin üzülmeni gerektirecek bir hadise değildir diyor. Çünkü sana söylenirlerin sebebi şudur. Veya sana söylenirler senden önce kimseye söylenmemiş sözler değildir anlamında. Ma yuqalu laka illa ma qila lirrusuli min qablik. Ey Muhammed, mutaesir olma, üzülme. Kaslanma, dert etme. Sen vazifeni yapmaya bak. Sana düşen sadece tebliğdir. Sen tebliğini yerine getirdikten sonra gerisi seni mahzun etmez. Kederlendirmesin, iman etmiyorlar diye üzülme. Çünkü ma yuqaluleke illa ma kad min Sana söylenen ancak senden önceki resullere söylenenlerin aynısı. Senden önceki resullere ne söylenmişse sana da ancak o söyleniyor. Bedenmişti ne deniyorum sana ey Muhammed yani aleyhissalatü vesselam. Yalancı diyorlar sana. Vallahi önceki peygamberlere de söylendi. Sihirbaz diyor. Öncekilere de söylendi. Şahin deniyor. Öncekilere de söylendi. Kendiliğinden uyduruyor diyorlar. Yalancı yani. Söylendi. Kur'an kıssaları buna şahit. Önceki peygamberlerin başından cereyan eden hadiseler bunun en büyük tanığı. Dolayısıyla senden önceki rasuller de buna benzer reddlerle, tepkilerle karşılaşmışlar. Onlar gibi sen de onlar da senin gibi üzülüyorlardı ama biz onları teselli ederek bütün dertleri davalarını insanlara, muhataplarına ulaştırmak olur. Masanı ona yoğunlaştır dercesine. Üzüleceksem davanı yeterli bir şekilde tebliğ etmediğin zaman üzülür. Kaldı ki bu hakikatten ötürü zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Veda Haccı'nda o muhteşem topluluğa yaptığı hitaplarında yeri geldikçe elâ helbellâtu diye sormuştu. Tebliğ ettin mi? Habib-i andolsun Risaleti gereği gibi tebliğ ettin diye cevap vermiştim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in kabrini ziyaret ederken veya Müslüman olarak tasavvurumuzla ona hitap ederken ona salavat getirirken söylenmemiz tavsiye edilen söylememiz tavsiye edilen ibareler arasında Akad belleğdir risalet görevini tam olarak da belirtim yerine get addet el Sen semadan aldığın o vahi emanetini sözlü olarak tebliğ ettiğin gibi fiilen hayatına ve çevrendeki ashabına emrin buyruğun mahiyeti ne olursa olsun yani ister bireysel olsun ister toplumsal sosyal siyasal ve iktisadi olsun ne olursa olsun ahlaki olsun Hepsini de uyguladın ve uygulanmasını da emrettin, sağladın ve bir toplum, bir ümmet var ettin. Çabalarınla Risalet vazifeni yerine getirmek üzere. Onun eseri olarak böyle bir ümmet ortaya. Ve bu ümmet bu ve benzeri özellikleriyle insanlık için çıkartılmış en hayırlı ümmet oldu bu Dolayısıyla sen de emanet vazifeni en mükemmel ve en güzel şekilde eline getirmiş, ifa etmiş olduğuna göre onlar iman etmiyorlar diye ayrıca üzülme. Üzülmene gerek yok. Çünkü yine bir başka ayet-i kerimede buyrulduğu gibi inna kele tahdi men ahladt. Allah ehyedi men yasha. hidayete erdiremez. Ama Allah, Allah kimi dilerse onu hidayete inne rabbeke lezu mağfiratin ve zu'iqabin elî hiç şüphesiz senin Rabbin sana iman ettikten sonra bir takım hatalar işleyen günahlar işleyen kimselerin günahlarını bağışlar veya Önceleri sana iman etmiyorken, senin getirdiklerine inanmıyorken sonradan iman edenlere edenlerin o iman etmeden önceki günahlarını bağışlayandır. Ama iman etmeyenlere de <gülüyor> çok acıklı, can yakıcı bir ceza verendir cezalandıran İkap özellikle işlenen suçlara karşı verilen cezayat. yani Allah gereksiz yere hak etmeyeni haşa cezalandıracak değildir dileseydi cezalandırırdı elbette fakat o Kendisi için ifade yerindeyse dahıta bulunmuştur. Rabbim kullara zulmetmez demiştir. Peki bu iman etmeyenler o kadar haksız gerekçelerle iman etmiyorlar ki Mantıki ve akli olmayan gerekçelerle iman etmiyorlar ki. Cenab-ı Allah dileseydi onların kendilerine göre gerekçe sürebilecekleri bir vaziyette de vaziyetle de onları imtihan edip yine de iman etmelerini isteyebilirdi. Ama Cenab-ı Allah dediğimiz gibi adildir. Adaletin gereği neyse onu yapacağına taahhütte bulunmuştur. Bu taahhütün bir gereği olarak bu ayet-i kerimenin şimdi okuyacağımız 34. Ayet-i Kerime'nin işaret ettiği Kur'an'ın ilk muhatapları olan Arapların diliyle indirilmiş olması. Diyor ki ayet Kerime Seyir-i Millah وَلَوْ Eğer biz onu Arapça olmayan veya bir manası A'cemi'nin bir manası da fasahat olmayan, açık seçik anlaşılmayan şöyle de olabilir, böyle de olabilir. Üstelik bu şöyle ve böyleden birisini tercih edebileceğin bir delilin de yok. Kur'an-ı Kerim'de malum o husulü meselesidir. Meselelerine girer. Yani anlamı müşkil ayetler var. Mücmel ayetler var. Ama Mücmen ve müşkillerin anlaşılmasını kolaylaştıracak başka yerde başka karineler var. Müteşabihler var. Bunları doğru yorumlamak için muhkem ayetler var. Anlayabilmek için müşkilin işgalini gideren, mücmenin icbalini gideren daha başka ayetler, hadis-i şerifler var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı var, uygulaması var. Bu, bu problem değil. Buna acemi buna, denilmez. Yani bir türlü ya bu ne diyor? Karar veremiyorsun. Böyle diyor diye bilmeni haklı kılacak hiçbir dayanağında yok. Allah dileseydi Kur'anı böyle indirmiş olsaydı veya Arapça olmayan bu diğer anlama göre de Arapça olmayan bir dille indirmiş olsaydı. Hiç şüphesiz neden bu ayet, bu Kur'an'ın ayetleri gereği gibi açıklanmadı mı diyeceklerdi. Yani biz onlara böyle bir bahane sürme imkanını bırakmadık. Çünkü Kur'an-ı Kerim Arapça olmakla birlikte aynı zamanda fasih bir kitaptır. Maksadı açık, seçik ve net olarak anlaşılan bir kitaptır. Dolayısıyla ayetleri gereği gibi geniş geniş açıklanmış, tafsilatıyla bildirilmiş, herhangi bir kapalılık ve anlaşmazlık bırakılmamış bir kitaptır. Eğer bu kitap bu şekilde acemi bir kitap, yani Arapça olmayan veya hiçbir şekilde anlaşılmayan ibarelerle bir kitap olsaydı ne diyeceklerdi o zaman? Bu kitap Arap olmayana, daha doğrusu Arapça olmayan bir kitap Araba, o Arap olan birisine indirildi. Bunlar nasıl bir arada olabilir? ki? şey anlamıyor demeye getiriyorlar yani. Diyeceklerdi. Kendi anlamıyor. Bize nasıl anlatacak? Ya biz muhatabı olan Araplarız. Biz nasıl Arapça olmayan bir kitabı almayacağız? Öyle bir itirazlarına da hal bırakmadı. kendilerinin anlayacağı bir Arapça olmanın yanında benzerini ortaya koyamayacakları mucize bir Arapçayla. hem anlaşılır sık seçil hem de benzeri getirilemeyecek. Yani sihir diyemeyecekleri, başka kitaplardan öğrendi de yazdı diyemeyecekleri ni demişler diyor öncekilerin masallarıdır o onları alıp hırsızlama yoluyla kendisi kopyaladı veya birileri ona sabah akşam telkin ediyor o da gelin bize satıyor öyle değil diyor diyemiyorlar peki bu kitap bunun özelliğine Allah'ım. "Kul huve lillezine amenu huden şifa." <gülüyor> bu Kur'an karşısında kıyamete kadar indiği günden bu yana kıyamete kadar insanlar iki gruba ayrılmışlardır. İman edenler ve ona iman etmiyor. İman edenler için nasıldır bu kitap? "Kul huve lillezine amenu huden ve şifa." Allah. Deki bu iman edenler için hem bir hidayettir hem de bir şifad. Kardeşler en önemli hastalık ya da insana en pahalı bedel ödeten hastalık bedeni rahatsızlıklar değil kalbi ve itikadi hastalıklar insana en ağır bedel ödeten maliyetleri, külfetleri en ağır olan hastalığı. İşte bu kitap bir hidayettir. Hidayetin ehemmiyetini anlamak için şöyle bir misal kafamızda canlandırmaya çalışalım. Tapkaranlık zifri bir kavanda istediğiniz kadar gözlerinizi iri açın. Burnunuzun dibini dahi göremeyeceğiniz kadar büyük bir karanlık. Ve her türlü tehlikenin de beklenebildiği bir karanlık. Sağınızdan, solunuzdan, arkanızdan, üstünüzden her tarafınızda. Ve her bir türlü karanlık. Bir kurşun da gelebilir faraza. Arkanızdan bir mızlak darbesi de isabet edebilir. Bir kılıç başınızı da uzatabilir. Bir çubuk gözünüzü de çıkartabilir. Allah korusun. Her türlü tehlike var. İşte böyle bir tehlike halinde ışığın aydınlığın önemi ne kadar büyükse itikadi ve imani bakımdan her türlü şaşkınlığın ve kapalılığın giderilmesi demek olan hidayetin de ehemmiyeti o kadar büyük. İşte bu kitap böyle bir şaşkınlıkta Yol gösterici bir hidayettir. Tabur kıymetini onun için hidayetimiz oranında bulunuz, biliriz. Bildiğimiz oranda da hidayet üzere olar birbirlerinden ayrılmaz. Şifa, küfür veya imandan uzaklaşmak kalbe türlü türlü hastalıklara sebebiyet verir. Tağımızın özellikle birçok, hepsini demesek miyim, bir, birçok psikolojik veya ruhi hastalıkların sebebinin imansızlık veya iman zafiyeti olduğunu çok ciddi bir şekilde düşündüğünüz zaman anlamayı idrak edebilir. Bu gibi tuzaklara düşmemenin en büyük yolu da en büyük vasıtası veya sebebi de insanımızı, evlatlarımızı, eslimizi, eğitimimizi sağlam imana sahip olmayı sağlayacak bir hüviyete sahip kılarak keyfiyetlendirmek en geçer. Uzun bir bahistir bu. Belki bir vesileyle kısa üzerinde durmaya çalışıyor. Bir şifadır diyor. Ve la yü'minun. Dedik ya iki kısmı ayrılıyor insanların bu kitaba karşı tutumları. İman edenler için bu kitap ne kazandırır? Hidayeti doğru yolu bilmayı, aydınlıkta yürümeyi ne yaparsa hidayet ve basiret üzere yapmayı nasip eder. Bu imkanı kazandırır ve kalbinde, zihninde fikri ve itikadi rahatsızlıklardan ve bu rahatsızlıkların insan ruhuna verecekleri kargaşalıktan, tatsızlıklardan, efendim, tahammül edilemez sıkıntılardan ve benzeri hallerden koruyan bir şifadır. Peki iman etmeyenler için ne olur? Vel <Sessizlik> lezîne İman etmeyenlere gelince onların kulaklarında bir ağırlık vardır, bir sağırlık var. Onlar o kitabın hakka ileten hidayetini işitemeyecek kadar kulakları ağır ve sağır olduğundan ötürü onun hidayeti kalplerine ulaşamaz. Dolayısıyla şifalarını da bulamazlar, önlerini de göremezler. Onun için hem kulaklarında bir ağırlık vardır diyor ve huwa ama. E bu Kur'an iman edenler için bir hidayet, bir şifa, bir nur olmakla birlikte onlar için bir körlüktür. Onların aleyhine bir körlük. Az önce verdiğimiz örnek. Şifadır bir nokta tehlikenin nereden geleceği ve muhakkak tehlikelerin geleceği bilinen bir ortamda kişinin dediğim gibi burnunun ötesini göremeyecek kadar kapkaralık bir ortama mahkum edilmesi haline alınıyor. Olay için bir kürlük. Onlara bu Kur'an ve hidayetin sesi ne olduğu anlaşılmayan, uzaktan gelen ama ne diyor? Testiremedikleri bir şekilde kendilerine seslenilen kimse durumundadır. Bazen bir benzetme bir istiyor. Onlar çok uzak bir yerinden sesleniliyor gibi. Anlaşılmıyor. Sen böyle bir zifiri karanlık içerisindesin. Görmüyorsun, işitmiyorsun. Fakat bir ses kulağına geliyor. Ama ne? Sana bunu yaparsan tehlike mi olur mu diyecek. Şuna dikkat edersen tehlikeden kurtulur musun diyecek. Bunu da kestiremiyorsun ve o vaziyette bunun sana vereceği ızdırap bu tasavvufu. Aziz kardeşlerim gerçekten Kur'an-ı Kerim'in bu ve benzeri buyrukları üzerinde hatta Kur'an'ın tamamı üzerinde her açıdan düşünmek, anlamak, idrak etmek ve bu düşünme ve idrak neticesinde Günümüzde ifade isse üzerinde batı kültürünün etkileri ve tortuları bulunan bilimsel hayatı Kur'an ile pırıl pırıl tertemiz bir hayat haline getirmeye çalışmak. bu ve benzeri yeti kelimeler faraza İnsan ruhiyatı üzerinde çalışan psikolog ve psikiyatristlere, bu ilim dalında doğru ve sağlıklı nefes ortaya koymak ve bu ilimleri, bilimleri gerçekten doğru bir istikamete sokmak endişesini taşıyanlara bu ve benzeri ayeti kerimelerde müthiş işaretler, delaletler, anlamlar var. Hanatim odur ki bilim adı altında Batının ortaya koyduğu her bir şeyden, her bir bilim dalında hakikatler, gerçekler veya gerçeğe uygun tezler veya yaklaşımlar olmakla birlikte hiç kimse özellikle bu gibi nefsi ve içtimai bilimlerde kişilerin inanç dünyaları, inkar dünyaları da diyebilirsiniz kimisine göre, inanç veya inançsızlık dünyalarının ve buna bağlı türlü rahatsızlık ve kuramlarının etkisinden kurtulmuş olduğunu, kurtularak bu bilimlerle uğraştıklarını söylememize imkan yok. Yani hiçbir kimse hani bir zamanların sloganıydı. Biz laboratuvara girdiğimiz zaman inancımızı bir kenara koyuyoruz. Sen koy. Çünkü inancın batıldır. Fakat bunu yaparak bunu yapan yapmadan giriyorlar laboratuvarlarına veya ilgilendikleri bilim dallar. Onun için bazen bir Müslüman olarak çok ciddi hatalarını da biz de tekrar etmemeliyiz. Etmemenin yolu onlardan gelen veyahut da onların ortaya koydukları bilimsel verileri Kur'an-ı Kerim'in sünnet-i seniyenin bu alandaki hakikatleri muhaciasında ama yine ifade yerindeyse gerçek manada bilimsel hayatta dikkat edilmesi, riayet edilmesi uyulması gereken esas ve prensipleri de ihmal etmeden hele alıp irdelememiz gerektiğine inanıyorum. Bu ayet-i kerimeler ve emsali ayet-i kerimeler Allahü u Teala'nın kavimlerin helakinden tutunuz da bir toplumun özündekini değiştirmedikçe Allah'ın o toplum üzerindeki hali değiştirmeyeceğine dair gerek En'am suresindeki gerek Ra'ab suresindeki buyruklara toplumların helakleriyle ilgili sünnetlere konuyla alakalı buyruklara varıncaya kadar toplumsal hayatı yerler gökler ile alakalı buyrukların işaret ettiği Dışımızdaki fizik, dünya ile, varlıkla, kainatla alakamızı nasıl tanzim edebileceğimize dair Kur'an-ı Kerim'de dayılamayacak kadar uyruklar vardır. Müslümanların da bunlar üzerinde. Şimdiye kadar neler yapıldı? Ya Kur'an-ı Kerim zaten bunu söylüyor. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu Kur'an-ı Kerim'in, efendim söyleyeyim ee, ilim, ilmi yönlendirmesi değil. Madem söylüyorsa niye o ortaya koymadan sen söylemedin veya ortaya koymadın? Ve Efendim'e söyleyelim Allah'ın nuru semavet vel ayeti kerimeyi zaten ambulü işaret ediyor. Niye ambul çıktıktan sonra bunu düşünmeye başladın? Ben söyledik. Böyle değil. Kur'an-ı Kerim'in hakikatleri, vahyin hakikatleri bizim için ifade Kur'an dışından gelen bütün veriler için ifade edindeyse bir gümrük kanunu O kanunla bir takım şeyler hayatımıza girmesi geçerlilik kazanır bir takım şeylerin bir takım şeylerin de dışladığı tutulması gerekir. Bunu yapabilmek için de Kur -i i, yani Kur'an-ı Kerim'in sünnet-i yani İslam'ı tam tasavvuruyla, düşünce yapısıyla, itikadi yapısıyla alakıyla bilmemiz ve ona göre ifade elindeyse bize sunulanları elemesini yapabilecek istidada sahip olmalı. Yani eleğimizden geçireceklerimizi de bilmemiz lazım. Onu da bilirsen, bunu da bilirsen neyin gümrükten geçebileceğini, neyin geçemeyeceğini çok rahat bir şekilde ortaya koyma imkanı. Bu konu özel bir konu. Üzerinde çok uzun durmamız gereken bir konu. Bir kişinin değil Müslümanların ilgililerinin binlerce, yüz binlerce, on binlerce kişinin kafaya olması gereken konular. Yani hala Müslüman olarak bizim Batının bilimsel hayatına karşı sermemiz gereken, sergilememiz gereken tavırın ne olduğu etraflı bir şekilde ortaya konulmuş değil. Bazı genel bir takım çizgiler veya çok belirgin olmayan bir takım çizgiler bu çalışmaları düşünsediğim için söylemiyorum. Yetersiz olduklarını anlatmak istiyorum. Meselemizin bundan çok daha büyük olduğunu söylemek istiyorum. Bunlara da riayet edilmesi gerekir. Bu konuda daha fazla... Vakit kaybetmeden, nefes tüketmeden 45. ayet-i kerimeye geçelim diyorum ama vaktimiz de sanki yaklaştı. Ama seberrken Musa aleyhisselamdan söz eden bir ayet-i kerime. Çünkü az önce Resulullah'a söylendi. Senden önce sana söylenenler senden önceki Resullere söylenenlerin aynısıdır. Onlara ne söylenmişse sana da aynısı söyleniyor. Ne söylenmişse onlara söylenenden başka sana bir şey söylenmiyor denildikten sonra bir de bu hususta ifade ise Kur'an-ı Kerim'in bize e, risalet hayatı, risalet tecrübesi en geniş ve kapsamlı bir şekilde sunulmuş olan Musa Aleyhisselam üzerinden Resulullah'a örnekle yapılıyor ve diyor ki وَلَقَدْ اَاتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ اَخْتُ الْيْفَف۪ي Andolsun Musaya da biz kitabı vermiştik, Tevrat'ı vermiştik de ona karşı takınılan tavırlarda, tavırlar hususunda, onun hakkında ki ona karşı, onun karşısındaki duruşlarda ihtilaf edilmişti. Kimi iman etmişlerdi, kimisi de inkâr etmişlerdi anlamında. Kanımızdaki e, ders, abi müyasere ederse inşallah. 15. ayet-i kerimeden bu mübarek surenin 15. ayet-i kerimesinde kaldık. Buradan dersimize devam edeceğiz. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasif. ve selamun alel mukminin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allah'a emanet olun.